1770, numaralı konu, Utbe bin Gazvın, ın hutbeleri, evet, Basra valisi olan Utbe bin Gazvın adlı sahabe bir gün bir hutbe irat. bunda Allah'a hamdüyselalarda bulunduktan sonra şunları söyledi, ey insanlar, dünya bizleri terk edeceğini haber vererek bize sırtını dönüp uzaklaşmaya başlamıştır, bizim için geride bir su kabının içerisinde kalıp da sahibinin içmeye çalıştığı birkaç damla kadar bir şey bırakmıştır, şüphe yok ki bu fani dünyadan sonu olmayan bir yurda göçeceksin. O halde oraya elinizde bulunanların en hayırlılarıyla gitmeye çalışınız, çünkü bize söylendiğine göre cehennem o kadar derinmiş ki atılan bir taş 70 senede dibine ulaşamazmış, Allah'a yemin ederim ki bu ucu bucağı bulunmayan boşluk bir gün insanlar tarafından doldurulacaktır, buna çok mu şaşıyorsunuz, yine bize söylendiğine göre cennet kapılarından her birinin yanları arasında 40 senelik bir mesafe varmış, buna rağmen gün gelecek bu kapıların önünde büyük bir izdiham yaşanacaktır, ben ben Hazreti Peygamber'in yanında kalan yedi kişiden biriydim, yiyeceğimiz ağaçların yapraklarından ibaretti ve bu yüzden dudaklarımız yara içerisinde kalmıştı, bir gün bir hırka buldum ikiye bölerek bir parçasını kendime ayırdım, diğerini ise Saad bin Mali'ye verdim, bunları kendimize elbise edindik, bugünse her birimiz bir memleketin valisiyiz, nefsimde ve gözümde büyük, Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. ve bin Gazvın bir hutbesinde şunları söylemiştir, her peygamberliğin arkasından bir zayıflama ve gevşeme devresi gelir ki bunun sonunda saltanat kurulur, siz de benden sonra bir takım sultanlar göreceksiniz, Utbe bin Gazvan'ın vali tayin edildiği Basra'da irat ettiği ilk hutbeleri şudur, hamd, Allah'a mahsustur, ona hamd ediyor ve yalnızca ondan yardım diliyorum, aynı şekilde ona iman ediyor ve sadece kendisine dayanıp güveniyorum, tevekkül ediyorum, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun kulu ve rasulüdür.